Temmuz Hayatımda bu kadar hızlı erime görmedim. Buz ve buzul uzmanı Profesör Jays Wally, 30 küsur yıldır incelediği Grönland buz örtüsünde 4 gün içinde %97'ye varan şaşırtıcı erimeyi anlatıyor. Guardian Temmuz ayı dünya genelinde tufan benzeri sel olaylarıyla başladı. Çin'in başkenti Pekin'de son 61 yılın en şiddetli yağışlarında 77 kişi, Hindistan'da muson yağmurları sonucunda 121 kişi... Kuzey Kore'de 88, Japonya'da 27 kişi öldü. Rusya'nın Krasnodar bölgesinde meydana gelen müthiş ser felaketinde 171 kişi hayatını kaybederken Polonya'da daha önce görülmemiş şiddette hortumlar ortaya çıkıyordu. Güney Yarı Küre'de kıştı ve aşırı hava olayları kendini burada da göstermekteydi. Örneğin Şili'de eksi 8 dereceye kadar düşen aşırı soğuklardan ötürü birçok ölüm vakası yaşanıyordu. Nijerya aşırı yağışlardan ötürü 35 vatandaşını kaybediyor, 120 bin insan evsiz kalıyordu. 2012'nin ilk 6 ayında en az 137 kişinin sellerden ötürü hayatını kaybettiği Nijerya'da yüz binlerce insanın da yerinden yurdundan yoksun kalması, uluslararası insani yardım örgütlerinin acil durum çağrısı yapmasına neden oluyordu. Temmuz ayının son günlerinde... Yeryüzünün en kırılgan ekosistemlerinden biri olan Kuzey Kutup Dairesi'nin içindeki Grönland'ın yazlık buz örtüsü kayıtlı tarihte gelmiş geçmiş en büyük hızla ve en büyük oranda eriyip yok oluverdi. Buz yüzeyinin erimesi sadece 4 günde %40'dan %97'ye çıktı. Yani neredeyse buzların tamamı erime sürecine girmişti. Bu o kadar görülmemiş bir şeydi ki Uydu verilerini inceleyen iklim bilimciler ve gözlemciler resmen şaşı bakıp şaşırdılar. Ama ne yazık ki ve elbette göstergeler doğruydu. Bu benzeri görülmemiş erime durumuna tepki veren Grönland ve Avrupa Birliği liderleri de derhal kolları sıvamışlar, mezatı açmışlardı. Bunu ham madde diplomasi gibi şahane bir isimle vaftiz etmişler, hızla eriyip giden buz örtülerinin altında yatan nadir elementleri, Altın, gümüş ve bakırları, yakut, zümrüt ve safirleri ve ha evet bir de petrol, doğalgaz ve kömürü söküp çıkarmaları için dünyanın dört bir yanındaki maden şirketlerine haber salmışlar, tellal çıkarmışlardı. Abilerim, ablalarım şu elimde görmüş olduğunuz elementler çok nadir. Batan geminin malları bunlar. Haydi bir tane de sen al, yavrunu sevindir. As the Arctic melts, the rush to exploit its resources is starting. Nobody will listen to her, but they'll listen to you. Join the movement. Save the Arctic. Aynı günlerde kuraklık konusunda gazetelerde şöyle bir haber vardı. Küresel ısınma çiftçileri kırıp geçiriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde son yarım yüzyılın en şiddetli kuraklığı yaşanırken Türkiye'nin Doğu Anadolu bölgesinde çiftçiler hayvanlarına yedirecekleri yeşil ot bulamıyordu. Bütün bunlar tarihin en büyük gıda krizine davetiye çıkarırken Doğu Anadolu Tarımsal Üreticiler ve Besiciler Birliği Başkanı kendinden örnek veriyordu. Yeşermeyen buğdaylar Haziran ayında toprağın altında yoğurt halini aldı ve tohumlar kesti. Yani ürün tamamen kullanılmaz hale geldi. Uzun yıllardır hiç görülmemiş bir şeydir bu bölgede. Kuraklığın yanı sıra iklim değişikliğinin korkunç ikizi Fırtına ve seller de eksik değildi Türkiye'de. Temmuz ayının ilk haftasında Samsun, apansız yağış ve sel sonucu büyük bir trajedi sahne oldu. Kentin tarihinde gördüğü en büyük felaketlerden biri olan selde köprüler yıkıldı, evler sular altında kaldı. Çocuklar annelerinin gözü önünde boğuldu. Toplamda 12 kişi hayatını kaybetti. Tımop, suçlu ve sorumluların doğa değil, devlet su işleri, Saski, Toki, Büyükşehir, ve ilçe belediyeleri olduğunu belirtti, ama insan kaynaklı iklim değişikliği raporlarını es geçmekteydi. Bizim sel kapanla 710 metreküp saniye bakın, 710 metreküp saniye afet durumundaki debinin iki buçuk katı kadar bir gerçekten devi geldi. Allah şükür bu sel kapanı başvesni yaptı. Sar gören konut sayısı 367 hasar gören iş yeri sayısı 333. Hasar gören değişik imalatlarda kullanılan depolarına dedi 138, 3 cami, 1 okul, 1 spor salonu ve çok sayıda köprü hasar görmüş durumda. İmar yönünden, inşaat yönünden bir yanlışlık yoktur. 11 canımızın da sorumluluğu bizimdir. Hükümetimizindir, devletimizindir. Hiçbirinin sorumluluğundan kaçmıyoruz. Ve bir suçlu varsa başta ben olmak üzere bir hatası olan varsa herkes cezasını çekmelidir. Bir başka tür korku filmi de Temmuz sonu Hindistan'da vizyona girdi. Elektrikler kesildi ve bir anda 300 milyon insan karanlıkta kaldı. Büyük keşmekeş yaşandı. Saatler sonra elektrikler geri geldiğinde El Cezire'nin Delhi muhabiri Doha'daki merkezden kendisine yeni bir kesinti var mı diye soran arkadaşına şöyle dedi. Yok canım. Ne münasebet gerçi ülkenin gördüğü en büyük kesintiydi ama artık hepsi geride kaldı ve bu sözlerin üstünden bir saat geçmemişti ki yeni dalga geldi en büyük kesinti iki bu kez 600 ila 700 milyon insan yani nüfusun yarıdan fazlası elektriksiz kaldı. Kontrol komuta merkezleri, bilgisayarlar, klimalar, hastaneler, asansörler, teleferikler, luna parklar, buzdolapları durdu. Trafik kördüğüm, tren ve metrolar felç oldu. Uçaklar yerde, işçiler madende mahpus kaldı. Geleceğe ayna tutan fütürist bir film gibiydi her şey. Dumanlı bir ayna. Sanayiciler yeni kömürlü santral ve nükleer enerji istediler. Peki kesinti nedendi? Aşırı sıcaklarda şebekeye yüklenmekten, küresel ısınmanın zayıflattığı musonların baraj sularını besleyememesinden. Bir de sistemin iflasından. 8 yıl öncesinin meşhur Hindistan parlıyor reklam sloganı parıltısını biraz kaybetmiş gibiydi sanki. Ve sıcaklar. Dünyada Portekiz, İspanya, 3 kişinin öldüğü orman yangınları ve komşu ülkelerinden seferber olduğu yangın söndürme çalışmalarıyla gündeme gelirken... Türkiye'de de Balıkesir, Bucak, Bandırma, Adana, Tunceli, Kastamonu, Afyonkarahisar ve Denizli'de hektarlarca orman kül oldu. Bu arada başkent Ankara son 40 yılın en sıcak günlerini yaşıyordu ve kilometrelerce uzaklardan benzer haberler yağıyordu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Nebraska'dan Kaliforniya'ya kadar birçok eyaletinde çıkan yangınları analiz eden uzmanlar son orman yangınlarının Kayıtların tutulmaya başlandığı sivil savaştan bu yana yani 1861'den bu yana çıkan en şiddetli orman yangınları olduğunu açıklıyordu. Öte yandan kuzey buzlarının erimesini sevinçle karşılayanlara karşı dört bir yanda eylemlerde eksik olmuyordu. İngiltere'de şel istasyonlarını kutup ayıları basıyor, Anonymous adlı internet aktivist grubu petrol şirketlerinin mail yazışmalarını ifşa ediyordu. Hedefte sadece petrol firmaları yoktu. Çin'in doğusunda Kidong şehri üzerinden geçecek olan kimyasal atık hattını protesto eden bin kadar çevreci hükümet binasına işgal etti. Arabaları devirdi, bilgisayarları kırdı ve polisleri dövdü. Kumul petrollerini protesto eden aktivistlere Amerikan polisi plastik mermi, gaz bombası ve coplarla müdahale ediyordu. Japonya'da da yüz binden fazla kişi Sokaklara çıkarak nükleer enerjiye hayır diyordu. Temmuz ayının özetini yapan bilim insanları daha fazlasına hazır olmak lazım uyarısını yaptılar. Velasıl her şey daha yeni başlıyordu. Suriye'de Temmuz ayında muhaliflerle Esad'a bağlı birliklerin Halep için verdikleri muharebelere tanık olundu. Dünyada halen iskan edilmekte olan en eski şehir olan Halep'i İlk terk etmek zorunda kalanlar Suriyeli Ermeniler oldu. Onlar Erivan'a doğru sonu belli olmayan bir göçe başlıyor. Ardından şiddetlenen çalışmalar sonucunda on binlerce Halepli yaşam alanlarını terk etmek zorunda kalıyordu. Türkiye'ye gelen sığınmacıların sayısı da 42 bini geçmişti. Başkent Şam'da da muhalifler iktidara karşı deprem operasyonunu başlattıklarını ilan ettiler. Bir parantez açarsak dünyanın her yerinde tufanla birlikte insanların en sevdikleri metaforun deprem olduğu apaçıktı. Parantezi kapattık. Şam varoşlarında şiddetli çatışmalar oluyordu ama asıl haber başkent merkezindeki ulusal güvenlik binasını hedef alan intihar saldırısıydı. Saldırıda Beşer Esad'ın aralarında eniştesi ve savunma bakanlığının da bulunduğu beş kurmayı öldürüldü. Beşhar'ın kardeşi ve istihbarat sorumlusu Mahir Esad'ın da yaralandığı iddia edilen saldırı sonrasında Şam yönetimi Türkiye'nin de aralarında bulunduğu muhalifleri destekleyen ülkeleri suçluyor, dış müdahale olması durumunda olağanüstü yollara başvurabileceği tehdidinde bulunuyordu. Bu arada gökten ve yerden ardarda arda gelen silahlı saldırılar dünyanın birçok ülkesinde olanca şiddeti ve hızıyla devam ediyordu. Pakistan'da Amerika Birleşik Devletleri'nin insansız hava araçları, drone saldırıları sonucunda en az 21, Nijerya'da etnik çatışmalarda en az 100 kişi bombalı saldırılarda paramparça oluyordu. Türkiye'de ise birçok bölgede PKK ve Türk ordusu arasında çatışmalar devam etti. İnsan Hakları Derneği raporuna göre Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde 2012 yılının ilk 6 ayında 15 bin küsur ihlal olayı yaşandı. 56 güvenlik görevlisi 122 PKK militanı yaşamını yitirdi. En az 123 kişi de yaralandı. Kazananın olmadığı düşünülen çatışma durumları sürerken kimi kazananlar da yavaş yavaş belli olmaya başlıyordu. Mesela Putin. Rusya'nın 6 yıl öncesine göre silah satışını 2 kart arttırdığını bildirirken Amerikan imalatı silahlar 2012'de ...50 milyar dolarla ihracat rekoru kırıyordu. ABD bu rekoru bilhassa Suudi Arabistan ve Japonya ile imzaladığı büyük silah satış anlaşmalarına borçluydu. Bu pazarda alıcı konumundaki Türkiye'de ABD'den kiraladığı 5 insanlık keşif uçağının ilkini bu ay teslim aldı. Bu esnada dünyada ve özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde silah ve kitle katliamı konusu da gündemden düşmüyordu. Amerika Birleşik Devletleri'nde zihinsel sorunlu bir genç, yeni Batman filminin ilk gösteriminde kötücül Joker, şakacı karakterinden esinlenen kanlı bir eyleme imza atarak çoluk çocuk 12 kişiyi öldürüp 50 kişiyi yaraladıktan sonra intihar etti. Türkiye'den gelen katliam haberleri ise başlangıç olarak 1978 tarihini taşıyor. 2012 yılının Temmuz'unda da kitle katilleri için mutlu sonuna bitiyordu. Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi 3. Yargı Paketi olarak bilinen yasal düzenleme doğrultusunda 7 genç insanın yastık ve havluyla boğulma, kafalarından kurşulanma, vurulup caddeye fırlatılma yoluyla Hunharca öldürülmesinden oluşan Bahçeli Evler katliamı davasının hükümlülerinden Bünyamin Adanalı ve Ünal Osman Ağaoğlu hakkındaki cezanın infazının durdurulmasına karar verdi ve katiller serbest bırakıldı. Diyarbakır'da 6 yıl önce çıkan olaylarda başına isabet eden gaz fişeği nedeniyle ölen 14 yaşındaki mahsun Mızrağ'ın ölümüyle ilgili davada da mahkeme, Mızrağ'ın kafasındaki bomba atar mermisinin sonradan, av tüfeği fişeğiyle değiştirildiğini tespit ediyor ve bu muammayı çözmeyi bize bırakıyordu. Bu ay sosyal gündemi derinden etkileyecek akıllara seza bir haber ise Ağrı'nın Hamur ilçesinden geliyordu. Kocasıyla kaynanası ve kayınpederi tarafından yıllar yılı sürekli dövüldüğü için akıl sağlığını yitiren, son 6 ay boyunca da aç bir ilaç tuvalete hapsedilen 24 yaşındaki çocuk gelin Melek Karaaslan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiriyordu.